Açık Dergi 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık dergi dinliyorsunuz. Bu akşam Şirince'ye uzanıyoruz. Şirince'den haberlerimiz var sizlere. 2014 yılında temelleri atılan ARKE projesinin yaz okullarını konuşacağız. Ferda Keskin konuğumuz ee, şu anda aynı Zoom platformu üstündeyiz. Ferda Hocam merhaba hoş geldiniz bir kere daha Açık Radyo M yayımla. Merhaba Yüksel, hoş bulduk. Evet. E, Şirince'de değilsiniz ama şirinceye doğru yola çıkmak üzeresiniz. Temelleri bundan 7-8 yıl önce atılmış olan ARKE projesinin kolektif e, çalışma usulünü düşündüğümde acaba Ferda hocaya e, çok büyük bir yük bindirecek miyim diye düşünmeden de edemedim. Bütün ARKE'yi size anlattırmayı da o manada istemiyorum. <gülüyor> e, o yüzden kısa bir girizgan yapacağım. E, müsaadenizle siz benim eksiklerimi kaparsınız. E, zira ben ARKE ile irtibata geçtiğimde bundan 3 dört sene önce tiyatro medresesindeydik bir çevirek kampındaydık ama ondan önce de Nesin Matematik köyünde zaten temelleri atılmış olan oldukça ilginç bir yarı akademik ortam aslında projesinin bizlere sunuyor olduğu. Şirince'de okulun renksizliğinden uzak dolu dolu bir hafta diye paylaşmıştı arkeprojesi.com adresinde. Yarı akademik diyorum ama böyle demek de tabii ki çok kısadan bir tanımlama oluyor. Akademi ve akademi dışı. Bunu da kapsayan e, akademisyenlerin e, sosyal bilim e, meraklılığıyla sosyal bilimcilerle daha doğrusu bir araya geldiği hocaların öğrencilerle aynı ortama paylaştığı birlikte e, vakit geçirdikleri şu anda bildiğimiz akademi formatının tamamen dışında bir fikrin uygulaması bu. Bence çok heyecan verici çünkü yıllar, e, yılların akademiden şikayet ede durduk. Dört duvar oluşundan e, şikayet e, ettik. Bir biçimde el ettiğinden şikayet ettik. Ve hep aslında bu e, şikayetleri takip eden de başka bir e, okul e, tahayyülü. Hep izlemişti yani bu şikayetleri. Arke biraz bunun uygulaması e, gibi geliyor bana. E, hayata geçmiş olması ve sürüyor olması tüm zorluklara e, rağmen de hakikaten çok heyecan verici. Ben e, sizden biraz duymak istiyorum. Diyorum, Arke nedir diyeceğim. Arkeprojesi.com projesi adresinde ayrıntılı bilgiler zaten e, bulunabiliyor ama sizin bağlantıya geçmeniz, eklemlenmeniz ve şu anki e, düzeyde katkı sunmaya başlamanız e, nasıl oldu? Kısaca onun konuşalım isterseniz hocam. Şey evet, e, biz zaten pandemi dolayısıyla e, geçtiğimiz e, ilk baharın önemli bir kısmını Şirince'de e, geçiriyorduk e, ve o zaman e, Arke'nin kurucuları Arsen Sharyan ve Erkin Ergüney ile birçok kez bir araya geldik. Onlar da zaten projenin farkındaydım biliyorum. Senin de söylediğin gibi ilk sen bu 2014 yılında aslında Nesin Matematik Köyü'nde başlayan bir proje ve işte Matematik Köyü'nün matematik alanında tutturmuş olduğu bir ciddiyet vardı hatırlarsan. Onu sosyal ve beşeri bilimler alanlarına taşımak istedikleri için başlattıkları bir girişim. Elbette böyle girişimlere her türlü desteği vermek gerekiyor içinde bulunduğumuz çağda. Çünkü evimizde biliyoruz ki üniversite denilen kurum çok ciddi bir kriz içerisinde bütün dünyada. Özellikle neoliberalizmle birlikte başlayan müthiş bir şirketleşme süreci var. Başka bir takım sorunlar var elbette ve alternatif bir takım mekanlarda bilgi üretmek ya da mevcut bilgiyi kullanmak, Paylaşmak gerekiyor ve böyle projelere de mümkün olduğu kadar e, destek vermek gerekiyor. E, ben de işte artık yaşım buna müsait olduğu için e, diyelim, e, belirli bir tecrübem olduğu için, belli bir takım ilişkilerim olduğu için, kendimce bir takım fikirlerim olduğu için e, arkecilere diyelim, e, inşallah bu e, tabire kızmazlar, e, arkeyi kuran ve yürüten arkadaşlara e, gelip benimle konuştuklarında e, her türlü desteği vereceğimi e, söyledim. Ee, ve e, bir takım atölyelerin bu yaz yapılmasına e, önayak oldum. E, bu atölyeleri yapan arkadaşlarla bağlantı içerisine e, geçtim. E, daha sonra bunların organizasyonları oldu. E, ben de bu yaz birkaç tane atölyenin içindeyim. Örneğin e, geçtiğimiz ay e, Dikotomiye Sığmayan Tıp e, başlıklı bir e, atölye yaptık. E, bu atölyeyi Osman Elbek birlikte e, yaptık. E, tabii ki dikotomiye sığmayan tıp ve Osman Erbey'in uzmanlık alanı itibariyle e, pandemik yani Covid-19'da e, bunun çok önemli bir parçasıydı. Ama amacımız e, örneğin tıp pratiğine felsefi ve sosyal bilimsel bir perspektiften e, eleştirel olarak bakmaktı. E, aynı şekilde e, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen Aysin Türkmen'in düzenlediği mekanlar atölyesi var. E, buraya... Ee, i̇şte programcılarından Murat Güvenç de katılıyor. Ben de misafir olarak katılacağım. Daha sonra Utku Öz Makasla e, birlikte Politik Modernite ve Özne diye bir atölye yapacağız. Ama tabii ki bunlar benim fiilen katıldıklarım. Bunun dışında e, e, organizasyonuna ön ayak olduğum ya da e, destek olduğum e, başka e, bir takım atölyelerde e, var. E, i̇stersen bir, bir şey söyleyeyim. Demin söylediğin çok önemliydi. E, yani ben de dedim ki üniversite artık sorumluluğu kriz içerisinde olan bir kurum. Şimdi evet. arkeği iyi kuran ve yürüten arkadaşların aslında grupladıkları bir şey var. Alternatif eğitim derken bundan çok buçuk bir şey anlamamak gerekiyor. Esas olarak burada anlaşılması gereken şey şu, üniversite eğitimi e, diyelim ya da lise eğitimi belli saatler içerisine hapsolmuş olan bir eğitimdir. Ve evet. burada karşılıklı veya online işte eğitmenle e, öğrenci e, bir şekilde karşı karşıya gelirler, bilgi aktarımı yapılır, e, daha sonra herkes kendi yoluna gider. E, tabii ki bu çok klasik bir şey e, ama e, çok da verimli değil. E, onun yerine mesela e, örneğin sizin daha önce tiyatro medresesinde yapmış olduğunuz çeviri atölyesinde olduğu gibi e, ya da e, arke projesinde olduğu gibi e, yapılan e, çalışmalar aslında e, beş gün, altı gün, yedi günlük kamplar. E, burada e, öğrencilerle eğitmenler e, önemli olan nokta öğreticilerle eğitmenlerin ortak bir yaşam alanını paylaşması. Evet. E, ve Dolayısıyla eğer bir şey ortaya çıkıyorsa e, bu derslerde ve derslikte e, gerçekleşen bir şey olmaktan e, ziyade e, sadece ondan ibaret olan bir şey olmuyor. Evet. E, daha sonrasındaki sohbetler, birlikte geçirilen zaman yapılan bu sohbetlerde e, hoca e, herhangi bir konuyu nasıl yorumluyor, e, kendi bulunduğu noktaya nasıl gelmiş, hangi kaynakları kullanmış, e, dünyaya nasıl bakıyor, bunlar da elbette çok önemli. Yani bir anlamda antik Yunan'da fediya e, dediğimiz şey, eğitim anlamına geliyor, pedagoji kavramının kökeni ama Hı -hı. orada Eğitim dediğimiz şey böyle hayattan izole olan bir şey olarak düşünülmez. Yani hı hı. bütün bir hayata yayılan, hayatın her anına sızan bir e, süreçtir. E, ve bu e, kendisiyle beraber bir mimari gerektirir, bir mekansal düzenleme gerektirir. E, bir takım farklı disiplinlerin iç içe geçmesini gerektirir. Sanıyorum hı hı. Harke Projesi'nin de yapmaya çalıştığı şey öncelikli olarak bu. Evet, çok iyi bir özet aslında verdiğiniz. Belki vurgulamak gereken nokta olabilirdi dinleyicilerimizi sıkmak pahasına. Yani çağdaş e, üniversite eğitimine ne açıdan alternatif olduğunu e, izah ettiniz. Siz ve Padeya dediniz e, çok eski kadim bir eğitim e, mefumu. Yani ve inşa etmekten bahsettiniz. Burada aslında e, şeylerle bahsetmek lazım. Tabii ki birikimi çok daha üstün ve kaptanlı olan uzmanları dinlemek her zaman büyük bir zevk. Buna birlikte buraya katılan eğitmenlerin bugüne kadar ben her zaman eleştiriye açık oluşturuyorum da önemli bir payı olarak sunmak isterim hakikaten. Çünkü RK projesinin tasarladığı türden bir bilgi alışverişi içerisinde bu eleştiriye açıklık olmazsa olmaz ben de kendi deneyimimde bunu doğrudan yaşamıştım ortak yaşam bir yaşam alanında birlikte zaman geçirmenin getirdiği bir dizi başka avantaj da var eleştirilikten bahsettik buna bir de tabii ki akademik hiyerarşinin kırılması durumunu getirebiliriz galiba ekleyebiliriz zira ortak yaşam alanında bulunmak yani sadece birkaç saatlik dersten ibaret değil de uzun bir zaman dilimini birlikte geçirmek bu hiyerarşi yıkararak eleştirinin de aslında imkanını daha da kuvvetlendiriyor diye düşünüyorum üstüne üstlük o akademik tek taraflığım, buyurma, bildirme e, hala tabii ki klasik manada bütün akademiyi kapsamıyor söylediklerim ama klasik manada akademinin o e, dikte eden tonundan da e, uzaklaştırıyor bu e, yaşam alanını e, paylaştığımız eğitim formatı bu e, manada da e, kolektif bir usul e, de bütün bu eğitimlerin gerçekleştiğini belirtmek, bunun altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum arkezi gönüllüleri tarafından ayakta tutuyor. En başından biri böyleydi. Öğrenciler başlattı zaten bunu. Sonra onlara hocalar eklendi. Hocalara uzmanlar eklendi. Başka alanlardan bilimciler eklendi ve şu anda da çok farklı e, disiplinleri bir araya geçerek arke sürüyor. Yani sosyal ve beşeri bilimler olarak başladı. Daha sonra takip ettiğim kadarıyla işin içine girişimcilik gibi bir alan bile girdi. Ama bununla birlikte müziğin de artık içinde olduğu, zaten tiyatronun da e, içinde olduğu. Yani o bildiğimiz kompartmanlaşmış eğitim sisteminin de çok dışında e, bir program sunuyor e, hakikaten. Evet. E, bu manada açık radyo dinleyicilerine de bir ilk duyuru e, yapmış oluyoruz. E, Arke e, projesinin web alanında e, önümüzdeki aylar boyunca zaten devam edecek eğitimler. Bu eğitimlerin ayrıntılarını bulabilirsiniz. Arkeprojesi.com gelecek programlar e, adresinde. E, Söylediklerim ekleyeceğiniz bir şey varsa direkt onu duymak isterim ama onun dışında ben şey de merak ediyorum dersleri nasıl kurguluyorsunuz nasıl işliyorsunuz biraz oraları da anlatırsanız aslında şimdi ortak mesela mekan yaşam alanı dedik e, ayrı konu ama nasıl ihtiyaçlarla hareket ediliyor e, yani erkenin bu eğitimleri tasarlarken ekip olarak nasıl bir vizyon var gözünün önünde bir paydaş olarak sizden onu da duysak sonrasında da pratik olarak nasıl işlediğini belki e, anlatırsınız bize. Evet, şimdi demin bağımsızlıktan söz ettin. Gerçekten de yani herhangi bir kurum yok, vakıf yok, devletten aldığı bir destek yok. Bu da bir özgürlük alanı getiriyor aslında. Çünkü AK kendine verili bir şablona bağlı kalmak zorunda hisseden bir oluşum değil. Bu özgürlüğün bir başka noktası daha var ki katılımcılar buraya sınav veya kariyer derdi olmadan geliyorlar. Yani Hı. sadece belirli bir konuya duydukları ilgi e, dolayısıyla. E, şöyle bir şey var, başlangıçta tabii ki derslerin saatleri e, e, işte belirleniyor. Ama hiçbir zaman bunlar katı e, e, programlara dönüşmüyor. E, bazen gece yaralarına kadar bu işin uzadığı oluyor. E, dersler çok e, böyle hararetli, tartışmalı e, geçtiği zaman. E, 6 saat, 8 saat e, tabii ki herkes orada kalmak zorunda değil. Yani i̇ster çıkabilir ama genellikle katılım son derece yoğun, uzun Hı -hı. ve tartışmalı oluyor. Hı -hı. Ve tabii ki ortada müfredat diye bir şey yok. Yani Hı -hı. yukarıdan aşağıya dayatılmış bir müfredat yok. Belli bir takım hocalara götürülen teklifler ya da onların getirdikleri teklifler var. Ve programlar da genellikle başladıktan sonra katılımcılar ile yani katılımcılar derken bütün katılımcılar hem hocalar hem de Diğer katılımcıların işte ortak bir takım kararların sonucunda şekilleniyor. Ne kadar olsun, ne konuşulsun, ne yapılsın. Dolayısıyla o anlamda kurgu açısından bildiğimiz klasik akademik eğitimle hiç ilgisi olmayan bir şey. Sınav derdi falan da olmadığı için herkesin işte kendi gücünün yettiğince katıldığı şeyler bunlar. Çalışmalar. Ee, o anlamda dediğim gibi bu çok önemli bir aslında özgürleştirici deneyimde. Ee, bir taraftan da şunu da eklemek lazım ki e, arkada yapılan e, dersler e, ki bunlar etraftaki başka bir takım mekanlara da yayılabiliyor elbette e, yer gerektiğinde e, çok e, doğal o bir ortamda gerçekleşiyor. Yani baktığımız zaman karşınızda zeytinlikler işte çam ormanları görüyorsunuz. Doğayla iç içesiniz, i̇ç içesiniz. Ee, işte mesela Arke'nin kurmuş olduğu bir kaktüs bahçesi var, ee, etrafta zeytinlikler var, ee, dolayısıyla da orada o kentsel mekanın okul deyince aklımıza gelen kapalı sınırlandırıcı ortamından çok farklı bir ortamda bazen tamamen manzaraya karşı yapılıyor. E, bu da tabii ki oradaki özgürlüğün önemli bir parçası. Dolayısıyla e, kurgu e, işte aşağı yukarı e, böyledir diyebilir e, orada yapılan derslerin kurgusu. Evet, arke projesini konuşuyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Şirince'de faaliyetlerinde bulunan... ...alternet kampüsümüz diyeceğim... ...zamanında katılmış birisi e, olarak... ...Ferda Keskin bu akşam konuğumuz... ...önümüzdeki günlerde... E, ...katılımcısı olacağı... ...hatta kurgulayan kişi e, de olduğu... ...atölyeler vesilesiyle... ...Ferda Hoca'yı konuk ediyoruz... Arkeprojesi.com ve adresini bir kere daha... ...hatırlatmak istiyorum... Evet, ...bu yılki programın... E, ...aynıza orada bulacaksınız... ...Ferda Hoca az evvel müdahil olduğu programlardan... ...kısaca e, bahsetti... ...belki oraya da geri dönebiliriz ama... Söyelişinin bu kısmında son bir noktaya daha değinmek istiyorum. Böyle güzel bir mekanın ve uygulamanın nasıl süreceği konusu. Bu da önemli bir tartışma. En başından beri böyle olmuştur diye tahmin ediyorum. Bağımsızlık zaten biraz bu problemi de kendine getirdiği için. Nasıl modeller var hakkında? Neler konuşuluyor arkenin sürdürülebilirlik konusunda Ferda Hoca? Valla tabii ki ben e, işin e, daha ziyade... E, dersler, onların içerikleri, ondan sonra neler sunulabilir konusunda bir danışmanlık e, yapıyor olduğum için e, o evet. konuda çok iddialı konuşmak istemiyorum. E, ama tabii ki Arke'nin sürdürülebilirliği e, destek e, evet. gerektiriyor. E, bu e, destek de e, Arke'yi kurumsallaştıracak, çok katı kurumsal çerçevelere e, sokacak bir destek olmamalı e, bence. Yani Arke'nin şu ana kadar e, sahip olduğu özgürlük alanını e, daraltacak bir e, destek mekanizması e, olmamalı. Tabii ki. E, ARKE e, tabii ki yapmış olduğu bu faaliyetlerde katılımcılardan ücret alıyor. Ama bu ücretler çok e, tabii ki e, son derece makul e, ücretler. Orada e, öyle kar yapmak falan gibi bir kaygısı hiç kimsenin e, yok. E, mümkün olduğu kadar e, az önce de işte e, söylediğim gibi e, bağışlarla işte bu bağışlar farklı biçimlerde olabilir elbette. Yoğun katılımla, yoğun katılımdan kalan meblalarla geliştirilmek isteniyor. Kalıcı olmasının bir başka yolu daha var elbette. O da orada eğitmen olarak katılan insanların bir anlamda gönüllü olmaları. Çünkü orada yani üniversitelerde belki yapamadığımız türden e, rahat, e, format olarak, içerik olarak e, dersleri e, yapmak suretiyle e, aslında e, bir türde e, düşünsel bir mekan oluşturuyoruz. E, böyle yerlerde e, işte maddi çıkar beklemek e, ve ya e, bunu e, maddi bir takım koşullara bağlamak e, bence doğru değil. İleride inşallah bu da olur, e, tabii ki olmasın demiyorum. E, ama şimdilik arkenin sürdürülebildiği için... E, mümkün olduğu kadar gönüllülük esasında e, bana kalır sakatılmak gerekiyor e, projeye e, ve e, işte şeyler de çok hoş olabiliyor e, yani şöyle bir örnek vereyim umarım kimse alınmaz ben mesela e, işte ARKE projesine dahil olduktan sonra kendi gittiğim liseden e, sınıf arkadaşlarımla kurmuş olduğumuz Whatsapp grubunda, grubunda projeyi tanıttıktan sonra kendi aramızda ne yapabiliriz AK'ye, nasıl destek olabiliriz diye konuştuk ve benden başka hiç kimse orada AK'ya adım atmamış e, olmakla e, birlikte e, AK'nin çok ihtiyaç duyduğu e, bir takım e, temel e, aygıtları e, oraya alabilecek e, bir organizasyon oluşturduk ve bunu gerçekleştirdik. Bunlar e, dolayısıyla küçük küçük şeyler olmakla beraber sürdürülebilirliğin uzun vadede e, sanırım önemli parçası olacak. Evet, AK'nin şu anda sahip olduğu etki ne kadar çok yaymaya çalışırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Bu evet, söyleşinde tabii. Evet. bu söyleşinin amaçlarından birisi de zaten o daha geniş bir kesime duyurmak. Bu manada az evvel ben geri durdum gelecek programa dileyenler istedi, istedikleri arkeprojesi.com adresinden baksınlar dedim ama dayanamayacağım. Şimdilik şu önümde bir liste var. Kısaca başlıklarını sayacağım sadece. E, bu buradaki programın Zira e, bu konularda herhangi bile ilgili olanlar da oradan girip başka projesi koma başvurabilirler. Şu günlerde devam eden e, kamplar var hali hazırda. Çağdaş Felsefe, Yapay Zeka ve Türk-Osmanlı Tarih Yazımı toplantısı 5-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bunun dışında hızlıca bakarsak, e, geleneksel mimari teknikleri ve Tadelak Atölyesi, antikça Felsefesi, Dil Felsefesi, Müzikoloji, Sinema, Platon Devlet Yakın Okuma Atölyesi, Mekanlar Atölyesi, Finansal Kalkınma ve Krizler krizler Yaz Okulu, Zihin Felsefesi Seminerleri, Antikçağ, Mutfak ve tarım atölyesi, sanat, besin ve enerji. Sizin katılımcısı olduğunuz politik, modernite ve özne ve sonlara doğru da edebiyat ve hafıza çalışmaları, sanat felsefesi ve de jazz kampı etkinlikleri e, şu anda e, eylülün başına kadar e, tasarlanmış programı e, oluşturuyor. Çok yoğun geçiyor aslında bahar ve yaz aydırı. E, bilmiyorum yerde kalmış mıdır? Hem pandeminin kısıtlamalarından, e, daha doğrusu başta pandeminin kısıtlamaları olmak üzere biraz kalabalık bir araya gelişleri de e, riske attı. Açık hava e, mekanlar ağırlıklı olsa da burada dolayısıyla az saydığım atölyelerden biri kafasına kıvılcım çakmış bir dinleyicimiz varsa arki projesi nokta.com adresine lütfen hızlıca başvursunlar. Burada belki e, ilgilendikleri atölye yerde kalmıştır. E, evet, Bu hızlı dokümantasyondan sonra politik, modernite ve özne e, dersliğine ilişkin bir iki ayrıntı paylaşmanızı rica edeceğim. Utka Özmakas'ı tabii ki yapıyorsunuz. 26 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek bu atölye. E, neler işlenecek hocam Size bulmuşken ben bunu da sormak istiyorum tabii ki. E, e, yani tematik olarak mı gidelim e, yoksa e, isim isim mi e, gidelim diye e, düşünüyorduk. E, sonra e, galiba isim isim yani e, farklı felsefecileri e, yani bizim e, yapacağımız ders açısından e, ön plana çıkan bu çerçevede e, felsefecileri e, belki ön plana çıkartırsak daha iyi olur diye e, düşündük. E, ve bu anlamda e, işte kimler olacak? Ee, Machiavelli e, olacak. Ee, örneğin Hobbes olacak, e, Rousseau olacak, e, Marx olacak. Ee, ondan sonra e, tabii ki Foucault e, olacak. Ee, yani şu anda e, tam hani bir ay daha olduğu için şu mu ya da bu mu a, diye çok net olarak karar vermiş olmamakla birlikte e, şu anda söyleyebileceğim e, şey e, bu. Yani moderniteyle başlayıp tabii ki Descartes ama ondan evvel Machiavelli, Hobbes, hı hı. devamında Rousseau, Marx ve Foucault'u kapsayan bir program olarak bunu düşünüyoruz. Burada tabii ki modernitenin özne'den ne anladığı tartışılacak. Arkasından bu sözünü ettiğimiz felsefecilerde, düşünürlerde özne nasıl tarif ediliyor? Hı hı. Ve bu özne politik alanda nasıl eylemde bulunuyor? Hı -hı. Bunlara bakacağız. Bunun içerisinde özneleşme kavramı var, tabii ki ideoloji kavramı var, iktidar evet. kavramı var vesaire. Böyle bir atölye olacak diye düşünüyorum. Evet, evet. yani bu atölyelere katılmak için de bir tür niyet mektubundan öte bir şey beklenmiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ee... Ona da bir açıklık getirmek lazım. Arkede Ar Ar Ar Ar herhangi bir diploma beklenmiyor buraya katılmanız için. Sadece motivasyonunuzun ne olduğunu iyi aktarmanız lazım arke Ar Ar Ar ekibine. Ki kısıtlı mekanda ve kısıtlı zamanda yine de verimli geçebilsin toplantılar. E, bunu da belirtmek lazım. Herkesin katılımına açık yani. E, onu da galiba kaparken söylemek lazım. Evet. evet. E, çok teşekkür ediyorum Ferda Hoca. Biraz hızlı ve yoğunca konuşmuş olduk. Tanıtım seviyesinde bıraktık tabii ki arkeprojesi.com'da ayrıntılı bilgiler dediğim gibi bulunabilmekte. Ben bugüne kadar getiren bütün gönüllü arkadaşlara da selam göndererek bitirmek isterim söyleşi Arke bir kolektif işi. Zira yine yine ekonomik davranarak böyle birebir yaptık Ferda Hoca da bileyim. <gülüyor> Ama bunu unutmayalım tabii ki Ferda Hocam zaman ayırdınız. Çok teşekkür evet. ederim. Estağfurullah, ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için, hem <gülüyor> seni hem de bütün Açık Radyo izleyicilerini dinleyicilerini her e, ya da geç Harkep projesinde görmek dileğiyle. Açık dergi.